Açık Radyo 95.0'dayız. da güreşiyoruz. Uzun süredir güreşiyoruz. Ee, i̇stersen sosyal medya hesaplarını bir hatırlatayım diyeceğim. Didemciğim iyisin bu arada. Hatırlat Keremciğim. Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir, uzun süredir birlikte program yapıyorduk. Bugün ayrı düştük. Evet. Bugün oğlumun bakımı bana düştü. Malum Covid süresi sürecince e, temaslı hallerde sıkıntılar doğurabiliyor. Benim de işte bakış, bakımını üstlenen arkadaşımızın kızı COVID oldu. Dolayısıyla bugün bakım işi ben, bana kaldı. Hay gelsin. <gülüyor> Sağ ol canım. E, bir ses gelin. Buyur. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamus'ta güreşi e-mail adresimiz var. E, Instagram adresimiz var aynı isimle. Ve Twitter adresimiz var. Aynı zamanda tüm podcast kanallarında e, programımızın e, dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ee, geçmiş programlara da buradan ulaşabilirsiniz. Çok az bir kısım kaldı onda. Bir ara tembellik etmeyip yükleyebilirsek <gülüyor> ee, sanırım hep hepsi de yüklü olacak. Evet, kelimeler <gülüyor> devam ediyoruz. Değil mi hocam? Evet. İstersen değil böyle bir <gülüyor> dinleyicilerimiz eee şimdi e, 12. programındayız. Ad, isim, künye, nam, sam, eee başka ne sözcükler vardı buna paralel eee sözcükler yine değil mi? Evet gibi e, rumuz Bu sözcüklerle ilgili e, altyapılar, etimoloji, e, çağrışımlarla ilgili konuşma, ikinci sözcükler hepsini bitirdik. E, geçmiş programlarımızdan kaçırdıklarınıza e, sevgili Kerem'in söylediği gibi podcast e, mecralarından ulaşabilirsiniz. Bugün artık yavaş yavaş e, bu isim seçimiyle ilgili nasıl motivasyonlara sahibiz? ya da kültürel olarak neler ağırlıklı konusunu konuşmuştuk çağrışımlarda ve pek çok şeyden bahsetmiştik. Yani doğa isim doğayla ilgili isimler verilebiliyor çocuklara. Kahramanlıkla ilgili, inançla ilgili, bu pek çok şey olabilir bu inanç. Sadece din değil dünyaya bakış, doktrin anlamında gibi şeylerden konuşurken sevgili Ömer Madran'ın da kulaklarını ara ara çınlatmıştık. Çünkü ilk defa 6. yılımız oluyor bizim Açık Radyo'da değil mi Kerem'cim? Yanlış söylemiyorum. Evet, doğru doğru düşünüyorum 6. yılımız. 6. yıl. İlk defa Ömer Bey bizden bir şey rica etti. Bunu yapar mısınız diye. O kadar ismine layık, açık, özgür gidilen kişiler. Programcıların bu kadar rahatlıkla istediklerini oluşturabildikleri bir program. Tabii burada Ömer Bey'in böyle bir ricada bulunması da bu açıklığı ortadan kaldırmıyor. Aslında çok zenginleştirici bir şey oldu. Aklımıza gelmeyen bir başlık. Şimdi kendisi özellikle bu savaş, güç, kuvvet, vurma, yıkma, yırtıcılık ifadesi içeren isimlerin ne kadar çok olduğuna dikkat etmiş. Evet. Çok böyle zengin, güzel bir e, şey. De paylaştı yazıda paylaştı. Evet ben de onun bir kısmını aslında fotoğraflayıp Twitter adresimizde Kamusla Güreş Twitter adresinde paylaştım. Oradan bakabilirsiniz bir kısmına en azından. Ee, ama biz de sadece bu başlıkta kalmadık. Adlarla ilgili pek çok şeyi konuştuk ve konuşacağız. Ama bugünkü programda gerçekten bu isim seçimindeki e, hiddet, şiddet, esme, gürleme hali üzerine biraz odaklanmak istiyoruz. Bizim kültürümüzde Ömer Bey sevgili Ömer Bey de sağ olsun bu arada. Ee, hakikaten e, bu yıkmak la ilintili yıkmak, savaşmakla ilgili çok zengin bir örneklerle dolu bir liste sunmuş bize. ben bu listenin bir paragrafı var, başlangıç kısmı. Onu paylaşmak istiyorum. Evet. Türkçede savaşlara, savaşçı krallara, hanlara, imparatorlara, başbuğlara, reislere, generallere, amirallere, korsanlara, aterkelliğe, erkekliğe, Türklüğe, fetiklere, fatihlere Savaşçılara, askerlere, erlere ve erkeklere, silahlara ve silahlılara, savaş kahramanlıklarına, fetih seferlerine, karada ve havada yırtıcı yaban hayvanlarına, bu arada oğlum da yanıma geldi, <gülüyor> program oluyor, atmosferde şekillenen yıkıcı fırtınalara, kasırgalara, sellere, tufanlara, yalçın kayalıklara, uçurumlara, keskinliklere, kana, güce kudrete, <gülüyor> İttam almaya, ölç almaya, grup kırıcılığa, soyluluğa, hem Türklüğe hem soyluluğa, üstünlüğe, güçlülüğe, töreye ve bunun gibi övgü dizen isimlerden ve soy isimlerden bir demet diyerekten başlayıp bir dolu isim paylamış, paylaşmış sevgili Ömer Hadra. Bu arada oğlum gerçekten şu an kucağımda bana bakın. istersen sizden <gülüyor> devam et İttam'cığım. Edeyim canım, şöyle şimdi burada gerçekten çok geniş bir liste var, bir buçuk sayfalık bir liste. Önce bu listenin içindeki isimlerle ilgili bir kategorizasyon yapalım, üzerinde konuşalım dedik Keremle. Çünkü illa hepsinin yakmak yıkmak bağlamında bir ağırlığı yok. Yani Kimi e, güçle, kuvvetle, etkileyicilikle ilgili, Kimi sadece e, millet e, tüplük e, ağır basan bir takım sözcükler, Bazılarında aslında hayvan isimleri var ama daha yırtıcı hayvanların seçilmiş olması özellikle önemli. Keza uh -huh. bazı sert. E, Sen bir hayvan adını... sever olarak buna dair birçok şey söylemen gerekiyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, söyleyeceğim yeri gelince, böyle bir başlıklandırma altında, ya yani tabii ki birkaç tanesini başlık altında örnek vererek ilerleyeceğiz. E, hepsine dediğim gibi e, merak ederseniz e, fotoğrafladım. Clipp'den bakabilirsiniz. <gülüyor> Keramcim sen istersen e, şeyi mikrofonu kapat. Sonra <gülüyor> ortalık sakinleşince tekrar devreye gireriz. Tamam sen devam et iyi canımcım geliyorum. Tamam, tamam, ediyorum canım. E, şimdi listede böyle Akıncı, Zihat, Zihangir, böyle bunların hepsi isim değil. Bir kısmı da soyadı ve e, çoklukla rastladığınız isim ve soyadları olduğuna da dikkat edeceksiniz. E, savaş, Sancar, Paşa, Sancak, Savaşır, Sipahi, Serhat, Serdar gibi e, Akıncılık ve savaş kültürüyle doğrudan alakalı isim ve soyadları e, olduğu gibi e, savaş aleti e, olanlar da var. İşte Ee, mızrak, balta, bir kısma bunların soyadı ama kılıç, kılıç arslan, bunlara bayağı bir alışığız, gürz, böyle soyatlar, kalkan, kama, kargı, e, efendim, pala, e, e, siper ya da siper gibi. E, ayrıca... E, Kuvveti, güçlülüğü, kahramanlığı ön plana çıkartan şeyler de var. İşte Mert gibi, güçlü gibi bir takım isimler var. Oradan Türklüğe doğru gidiyoruz. Çok fazla Türklükle ilgili isim ve soyak söz konusu. İşte Soylu Türk, Koç Türk, Tüm Türk, Türkan, Türkdoğan, Türkpençe, Türk Pençe, Türkan, Türkoğlu gibi sonsuz. Siz de şimdi yazın desek eminim elimizdeki liste iki katına çıkar. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri, er ifadesinin çok fazla olduğu hem isimlerde hem soyadlarında. Şimdi bu erle ilgili şunu söylemek isterim. Er sadece ilk aklımıza gelen bu rütbesiz asker anlamındaki er anlamında değil. O da var. Buradayım bu arada. Nasıl? Geldin mi? Hoş geldin. Bir de erkek <gülüyor> anlamında er var. Daha altın tamam. çocuğu ağzını mı bağladın? <gülüyor> Ağzını bağlamadım maalesef yapay pet bu hakik eee sevgili dinleyenlerden <gülüyor> özür diliyorum bu arada. Ee, öyle oluyor arada böyle şeyler. Evet ani aniden... Ben de arada sende kaçırdım arada söylediklerini. Olsun, bu Türklükle e... ilgili At Ömer Bey'in paylaştığı tüm Türk is ismi çok ilgimi çekti benim. Tamamıyla evet. Türk yani. Ha, tamam Tamamıyla tümüyle Türk gibi. Tümüyle. Şeyi hiç duymadım bu vardı. arada. Öz hakiki diye her şeyin başına gelir ya aslında yalancısı olunca herhangi bir işte muhallebici veyahut da dükkan açarlar. Evet. <gülüyor> Türklük yetmemiş tüm Türk. Benim de bu Türklerden Türk pençe çok ilgimi çekmişti. Yani, Türk Pençe evet. soy ismi duyduk birkaç kere evet, Türk Pençe değil mi? Türk Pençe evet. Hmm, Er'le ilgili en son konuşuyordum ben. Kerem şeyi söyledim yani Er'in rütbesiz asker anlamı kadar erkek anlamına da geliyor ıı, Türkçe. Evet. Ve o kadar çok Er'li isim var ki ve soyad tabii ki işte Ercan, Erdinç, Erdoğan, Ergüder, Erhan, Erbay, Eray ve soyadları tabii ki aynı şekilde Ertürk. Er Ertaş Ertürk, Ertaç, Sözer, Şanlı Er, Soner, Yurda Er. Yurtla ilgili de çok var. Yani yurda ya er olunuyor ya da kul olunuyor. Yurda kul var. Tapılıyor yurda. Yurda tapan, evet, yurdu sev. Tapan. Bu kadar çok böyle e, isim olup ancak e, yurdun e, iyiliğiyle ilgili durumları tam olarak e, anlayamama vaziyeti de çok çelişmiyor mu birbiriyle diye <gülüyor> düşündüm yani. E, soyla ilgili öne çıkan şeyler var. Sen bu arada diyeceğim kanla ilgili çok isim var. O da çok ilginç aslında yani. Kan mı dedin? Kan, evet. Evet, kan. Birincil anlamda kan olarak, öz kan diye bir isim var mesela. Bu çok ilginç. Bana kanla ilgili herhangi bir ismin kullanılması insanlara çok bir bir anlamda geliyor hakikaten. Bir de Ömer Bey'in evet. listesinde tab tabanca diye bir soy soy isimdir muhtemelen. Evet. Kanla soy isim olan tabanca kullanılır mı ya? Hiç defa duyuyorum yani. Bilmiyorum. Vardır yani. Bilmiyorum çok enteresan soyadlar. Yorum, yorum da yapmak istemiyorum. Hukuki süreçler ol, olabiliyor böyle durumlarda. Doğru söylüyorsun. Ee, yani kan bir de burada tabii sadece damarlarımızda akan kan ya da hani öldürüp akan kanı e, bağlı olarak aslında onun yan anlamı olarak soyla ilgili de bir şey olduğu için o kan çok kullanılıyor. Tabii zaten. mutlaka Ama ben şey, gerçekten biraz tüylerimi ürperten birkaç şey var onları öne çıkarmak isterim. Dinleyicilerimiz eski programları dinleyenler hatırlayacaklardır. Mesela şu Vural, e, hayrettir ki bu Ömer Bey'in listesinde yok. E, ama Vural kadar rahatsız edici olan Öcal'dan Hıncal var. Yani kınç al diyor çocuğuna, vur al diyor, öç al diyor. Yani her geçti acaba başında? Bu elde bir kişinin geçer yani bilemiyorum ki bu yaygın soyadlar bunlar ya da isimler aynı zamanda yani Yuncal ve Vural ismi çok seyrek e, karşılaştığımız isimler değil. Ya yani, bu isimler bu... biliyorsunuz hani çok hani böyle demokratik koşullarda çok oluşmuyor aslında yani isimleri verme süreçlerine bakıyoruz uzun süredir. Yani özellikle bu tip isimleri daha hani feodal, daha erkek egemen Toplumların bireyleri kullanıyor. Dolayısıyla hani ismi veren de genelde baba ya da dededir yani. Öyle bakmak lazım. Doğru. Yani. Bir de bazen çok düşünerek de verilmiyor belki bir kısmı. Artık anlamından kopularak onun kulağa geldiği e, hali ağır basıyor. E, yani böyle şeyler benim bir de Alplilerin çok olduğu da dikkatimi çekti. Hem tek başına Alp ismi var. Alp malum eski Türkçe'de. Sahraman e, anlamında özellikle göçebe dönemde e, çok fazla kullanılan bir sözcük. Gerekse de soyatta işte böyle e, Çetin Alp, Er Alp, Kırak gibi, e, özel bir sonuna gelenlerde e, çok fazla var. Nidemciğim e, istersen bir şarkarası verelim. Evet, vakit geldi. 13 dakika oldu. <gülüyor> i̇stersen sen su şarkıyı. Sunayım şarkımız için tekrar sevgili e, Koyu Mavi'den Gülçin Orgun'a teşekkür ediyorum. O da bize listemize küçük bir liste eklemişti e, isim, ad başlığında parçalardan. The Talking Heads'ten geliyor Give Me Back My Name. Sevgili dinleyicilerimiz 95 MHz açık radyoda kamusta güreş devam ediyor. E, Talking Heads'ten dinledik Give Me Back My Name. E, isimlerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Biraz e, kıran, döken, yıkan, e, parçalayan ya da güce tapan isimler e, üzerinden ilerliyoruz. E, pek çok isim var e, sevgili Ömer Madra'nın listesinde. Dikkatimizi çeken şeylerle ilgili konuşuyorduk. Bir de vahşi hayvan isimleri var. E, ya yani Aslan, kaplan, pars, parçal. E, Şahin, Doğan, Atmaca e, gibi isimler. Bunlara birkaç tane de biz ekledik. E, sanıyorum gelecek programa da bu e, biraz saldıran ve e, gücü... E, ifade eden sözcükler taşıyacak, devam edecek. O yüzden sanıyorum hayvan isimleri oraya kalacak. Yani ben tabii sevgili dinleyicilerimiz, takip edenler çok iyi bilirler. Bu hayvan sevgimden ötürü ne tür olursa olsun hayvan isimlerine olumluyum. Orada direkt olumsuzluğum ortadan kalkıyor. Ama Kerem'le program öncesi de konuşmuştuk. Hani seçtiği hayvanın bu olması. Yani Neden Kaplan? Neden e, Atmaca? E, gene de o... Oğlum hangi e, özelliğinden kaynaklanarak hani ismi koyduğu önemli. Bu arada ben bugün aksilik üzerine aksilik geçiyorum. Yine yayından koptum bu arada. <gülüyor> e, hangi tane... neden, hangi nedenlerle ismi koyduğu önemli geliyor, e, geliyor bana? Sen ne dersin? Evet yani işte e, ya ne bileyim e, ben çocuğum olsa ismine bilmiyorum Kaplan koyar mıydım? Ama bir yandan kaplanın ne kadar güzel bir hayvan olduğunu düşününce bazen o yırtıcılığının da bir güzelliği var. Yani hayat e, yani güçle ya da yırtıcılıkla ilgili olan şeylerden bu kadar kopuk da değil. E, bazı e, güç e, saldırı demeyeyim aslında savaş da değil onlarla ilgili bazı isimler gerçekten e, tüyleri diken diken edeceğim ama e, bir kısmını anlamak olası gibi geliyor bana. E, Ama işte bu e, kopsun... Bir de kalem isimler tabii böyle de bir şey var. Yani babadan oğula geçiyor, aslan ismi işte atıyorum değil mi böyle demir ismi gibi. E, Dedesinin ismi aslandır işte torunun ismine koyuyorlar. Evet ya da konuştu. Kuşaktan tabii. kuşağa aktarılan isimler de oluyor. Çok doğru eski Türklerde de bu hani e, hayvanlarla çok iç içe geçen yaşantıdan e, dolayı ya da tapılan veya çok saygı duyulan hayvanlar şeklinde bir yaklaşım da var ama şimdi hayvan konusundan uzaklaşalım, tekrar oraya geleceğiz aslında. Şimdi Ömer Bey çok da tatlı, naif bir kısa anekdot anlatmış. Ben bu programla ilgili... Paylaşmak, aktarmak istediğiniz bir şey olur mu deyince e, hatta Kerem'cim de e, Ömer Bey'in aslında çok hassasiyeti olan e, bir mevzun seçimde de çok etkili olabileceğini söyledi. Paylaş istersen Kerem'cim sonra ben o küçük anekdotu paylaşayım dinleyicilerimize. Sen istersen anekdotu okudan sonra paylaşayım ben diyeceğimi. Olur. Ee, şimdi mesela Tayfun ismini e, örnek alarak e, ilerlediğinde şu anekdotu sevgili Ömer Madra anlatmış. İşte diyelim ki e, ismi Tayfun birinin ve e, bir uluslararası yardım kuruluşunda, kuruluşunda da görevli e, bu Çok dikkatik çekmiş, işte başa gelmiş, e, uluslararası bir takım büyük e, bu tür hadiseler olduğunda yardıma giden grupların içinde yer alan birisi. E, tıpkı diyor 2013'te Filipinler'de olan müthiş e, tayfun gibi... Bir tayfun oldu, bir yardım grubu oraya gittiler. Bir sürü ölü var, i̇şte yerlerinden yurtlarından olanlar, çiftlik, çubuk, tarla ne varsa hepsini kaybeden milyonlarca insan. Siz de oradan oraya yardıma koşuyorsunuz. Sonra hani size adınızı soruyorlar, nedir adınız falan diye. İşte tayfun diyorsunuz, hani anlamı nedir? İşte. Oho. Deyince gelinen nokta, e, hani o sizin adınızın anlamını duyduğu zaman insanların yüzündeki ifade, e, bunun gibi bir takım aklı gelmedik bu tür durumlar düşünüldüğünde e, demiş, keza işte Nuh Tufan'ı, Tufan ismi çok yaygın bir isim aynı şekilde Bir yardıma gidildiğinde işte nedir adınız? Tufan, Nuh Tufanı gibi işte falan. O örneği öyle bir paylaşayım dedim ben de. Şimdi ya sana Emel Bey'in tabii çok ciddi hem aktivist olarak ekoloji ve çevre duyarlı olan iklim değişimiyle ilgili yıllardan beri verdiği bir mücadele söz konusu. Dolayısıyla hani onu bütünüyle ondan ayrı düşünemiyoruz artık. Çünkü gerçekten İklim Baba deniliyor artık. İklim Dede deniliyor kendisine. Evet, ee, ve o duyarlılığıyla mevzulara da bakıyoruz sanırım. Bana çok naif geldi, çok duygusal geldi. Bir yandan da böyle bir edebi bir hikaye gibi geldi bir yandan. Böyle bir metin gibi. Hani böyle yazsa, üzerine düşünülse yazılabilir diye düşündüm. Doğru. Biz de burada e, bu tür e, felaket e, ifadelerinin insan isme oluşu e, hangi köklere dayanıyor? Etimolojisine gidelim dedik. E, oradan başlayabiliriz e, zannediyorum. Efendim, mesela e, Bora var listede. Ben ona Bora'nı da ekledim. Bora e, Moğolcadan geliyor. Ee, ve Bora ile Bora'nın bir farkı var. Onu da hemen paylaşayım sevgili dinleyicilerimizle. Bora İtalyanca'dan gelen bir sözcük. Enteresan. Borea'dan geliyor. Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici rüzgarlara Bora deniyor. Bora, Boran Mo Moğolca'dan geliyor söylediğim gibi. Ee, rüzgar, şimşek gök ürütüsüyle ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayına Bora deniyor. Arada Nişanya, bir. Nişanyan'da hiç Bora Bora'nın Moğolcadan geldiğini söylüyor. Boran, yağmur sözcüğünden geldiğini söylüyor. Boran, evet doğru. Boran için ne diyor? Boran için onu söylüyor. Ha Farklı. Ama biz buna sık sık rastlıyoruz. Yani sıkı takip eden dinleyicilerimiz çok iyi bilirler. Etimolojinin biraz da bir anlam yorma. Ee, hani sanata deneyim de... Şekli olduğu bazı durumlarda tam kökele inilmediğinde e, bu etimolojiyle ilgilenen e, bilim insanlarının araştırıcılarının bazen farklı farklı şeyler e, üzerinde durduklarını. E, bunu da açıkça hatta İsmet Sekeyi Vol'da çok var bu parantez açıyor. Ben böyle söylüyorum ama böyle olmayabilir gibi ifadeleri var zaman zaman. ya ben Bir ek, açıklama varmış Nişany Moğolca sözcüğü Farsça Baran. İşte boran, baran Yağmur ile ilişkisi molaktır diyor. Homeristan bu yana kaydedilmiş olan Yunanca Boreas e, kuzeyden esen yağmur fırtınası sözcüğüyle benzerliği de öteden beri dikkat çekmiştir. Bir de Kıpçakça borgan fırtına diye bir kelime var. Fırtına anlamı olan bir kelime var. Bunu da altını çizeyim diye dedim ben. Sen fırtına deyip altını çizmişken ben de hemen e, fırtınanın gene ismi Seke Eyüboğlu, Türk dilinin etimolojik sözlüğünden devam ediyorum. E, İtalyanca Fortuna'dan geliyor aslında. Tabii bunlar da hep Latince'ye dayanıyor. Latince'de de Fortuna. E, yazgı ve alın yazısı e, anlamı var. E, sonuçta e, Fortuna sözünde bu tür doğa olaylarını yöneten Tanrı'nın etkisi eylemi dile gelir. Fırtınayı gönderen ortalığı allak bullak eden bir Tanrı'dır. E, Fortunaya, Grec söylençlerinde, e, tiche yanlış telaffuz etmiyorsam e, denir demiş. E, bu baya e, Batı dillerinden gelen bir altyapı yani bizim bugün hmm. Türkçe'de kullandığımız. Sen de fırtınayla ilgili bilmiyordunuz. Benzer mı? şeyler var. Tekrar etmiş oldum diyeyim ama bence e, programı yavaş yavaş bitirelim. <gülüyor> O kadar az mı kaldı? Bir iki dakika varmış. Ben gene dakikaları sonuna kadar kullanayım da. <gülüyor> Şimdi ben, e, şimşek e, vardı aslında. Gene İsmet Zeki Eyüboğlu'nda. Onunla bitirelim bari. E, Şimşek'in e, şim, yansıma sesten geldiği bilgisi var İsmet Zeki Eyüboğlu'nda. E, gök yürültüsüyle birlikte yaz, yayılan çizgi biçimindeki uçuk e, anlamında. Asya Türkçesinde bu sözcüğün olmadığı, Anadolu Türkçesinde 15. yüzyıldan sonra görüldüğü bilgisi var. Sende farklı bir şey vardı galiba Kerem. Sen de şunu Sün... anlayalım. Evet, Nişanyanda Sünüş diye mızrak e, sözcüğünden artı işte ek, ak, ekiyle türetilmiş diyor. Bu mızrak hikayesi hoşuma gitti aslında. Çünkü hani bir görsellik katıyor kelimeye. Bazı kelimeler öyledir ya, şimdi böyle mızrak sözlüğünden alıntı olduğu zaman direkt gözüme hem şimşeğin işte o çakışı hem o mızrak geldi gözümün önüne. Bir de kubra altı lügatte eski Türkçe sügmek diye bir fiil var. Bu yıldız akmak yıldız kaymak sözcüğünden de türemiş olabileceğini söyledim. Eşler, Yine görsel. Evet. Biz, Tamamdır biz dediler. Biz... Şey evet. Bugün bitirelim biraz heyecanlı konumuza da uygun heyecanlı bir program oldu <gülüyor> inşallah kulaklarınızı tırmalamadık güzel Yenano sesiyle haftaya biliyoruz devam ederiz hoşçakalın hoşçakalın. Hamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası.